6. mertebeyi nuriyeyi hasbiye müfarakat-ı umumiye hengamı olan harab-ı dünyadan haber veren ahir zaman hadisatı içinde müfarakat-ı ihtar eden ihtiyarlık ve ahir ömrümde bir hassasiyet-i fevkalade ile fıtratımdaki cemal perestlik ve güzellik sevdası ve kemalata meftuniyet hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda daimi ve tahribatçı olan zeval ve fena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 Beni oku ve dikkatle manama bak. Ben de Sûre-i Nur'daki ayeti nurun rasathanesine girip imanın dürbiniyle ayeti hasbiyenin en uzak tabakalarına ve şuur imani ile en ince esrarına baktım, gördüm. Nasıl ki ayneler, şişeler, şeffaf şeyler, hatta kabarcıklar, güneş ziyasının gizli ve çeşit çeşit cemalini ve o ziyanın elvan-ı denilen yedi renginin mütenevi güzelliklerini gösteriyorlar. Ve teceddüt ve taharrükleriyle ve ayrı ayrı kabiliyetleriyle ve inkisaratlarıyla o cemali ve o güzellikleri tazelendiriyorlar. Ve inkisaratlarıyla güneşin ve ziyasının ve elvan-ı gizli güzelliklerini izhar ediyorlar. Aynen öyle de. Şems-i ezel ve ebed olan Cemil-i Zülcelal'in cemâl-i ve nihayetsiz güzel olan Esma-i Hüsnâsının sermediği güzelliklerine aynı darlık edip, cilvelerini tazelendirmek için bu güzel masnular, bu tatlı mahluklar ve bu cemalli mevcudat hiç durmayarak gelip gidiyorlar. Kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller, kendilerinin malı olmadığını Belki tezahür etmek isteyen, sermedi ve mukaddes bir cemalin ve daimi tecellî eden ve görünmek isteyen mücerret ve münezzeh bir hüsnün işaretleri ve alametleri ve lem'aları ve cilveleri olduğu, pek çok kuvvetli delilleriyle, Risale-i Nur'da tafsîle nizah edilmiş, burada o bürhanlardan üç tanesine kısaca işaret edilecek. Birinci bürhan nasıl ki işlenmiş bir eserin güzelliği işlemesinin güzelliğine ve işlemek güzelliği ustalığın o sanattan gelen ünvanının güzelliğine ve ustadaki sanatkarlık ünvanının güzelliği o sanatkarın o sanata ait sıfatının güzelliğine ve sıfatının güzelliği kabiliyet ve istidadının güzelliğine ve kabiliyetinin güzelliği zatının ve hakikatının güzelliğine dereceyi bedahette gayet katî bir surette delalet ettiği gibi aynen öyle de bu kainatın baştan başa bütün güzel mahluklarında ve yapılışları güzel umun masnularındaki hüsnü cemal dahi sanatkâr zülcelaldeki fiillerinin hüsnü cemaline katî şahadet ve ifâlindeki hüsnü cemal ise o fiillere bakan ünvanların yani isimlerin Hüsnü cemaline şüphesiz delalet ve isimlerin hüsnü cemali ise isimlerin menşei olan kutsi sıfatların hüsnü cemaline kat'î şahadet ve sıfatların hüsnü cemali ise sıfatların mebdei olan şû'unat-ı zâtîyenin hüsnü cemaline kat'î şahadet ve şû'unat-ı zâtîyenin hüsnü cemali ise fail ve müsemma ve mevsuf olan zatının hüsnü cemaline ve mahiyetinin kutsi kemaline ve hakikatının mukaddes güzelliğine bedahet derecede kat'î bir surette şehadet eder. Demek zâni'zül cemâlin kendi zat-ı akdesine layık öyle hatsiz bir hüsn-ü cemâli var ki bir gölgesi bütün mevcudatı baştan başa güzelleştirmiş ve öyle münezzeh ve mukaddes bir güzelliği var ki bir cilvesi kainatı serbeser serbe güzelleştirmiş ve bütün daireyi mümkünatı mümkinatı hüsn-ü cemal lem'alarıyla tez'in edip ışıklandırmış. Evet, işlenmiş bir eser, fiilsiz olmadığı gibi, fiil dahi failsiz olamaz. Ve isimler müsemmasız olması muhal olduğu gibi, sıfatlar dahi mevsufsuz mümkün değildir. Madem bir sanatın ve eserin vücudu, bedahetle o eseri işleyenin fiiline delalet, ve o fiilin vücudu, Failinin ve ünvanının ve eseri intac eden sıfatın ve isminin vücutlarına delalet eder. Elbette bir eserin kemali ve cemali dahi, fiilin kendine mahsus kemal ve cemaline, o da ismin kendine münasip muvafık güzelliğine, o dahi zatın ve hakikatın, fakat zata ve hakikata layık ve muvafık kemaline ve cemaline, ilmel yakınn ile ve bedahetle delalet eder. Aynen öyle de bu eserler perdesi altındaki faaliyet daime failsiz olması muhal olduğu gibi bu masnuat üstünde cilveleri ve nakışları göz ile görünen isimler dahi müsemmasız hiçbir cihetle mümkün olmadığı ve müşahade derecesinde hissedilen kudret irade gibi sıfatlar dahi mevsufsuz olması muhal olduğundan şu kainatta bütün eserler mahluklar masnular hatsız vücutları ile Halik ve sani ve faillerinin vücudu ef'aline ve esmasının vücuduna ve evsafının vücuduna ve şuunat-ı vücuduna ve zatı ı akdesinin vücub-ı vücuduna kat'i bir surette delalet ettikleri gibi o masnuatın umumunda görünen muhtelif kemalat ve ayrı ayrı cemaller ve çeşit çeşit güzellikler sani izül olan fiillerin ve isimlerin ve sıfatların ve şe'nlerin ve zatının kendilerine mahsus, münasip, belayık ve vacibiyetine ve kutsiyetine muvafık olarak hadsiz kemalatlarına ve nihayetsiz cemallerine ve ayrı ayrı ve umum kainatın fevkinde güzelliklerine gayet sarih şehadet ve gayet kat'î delalet ederler. İkinci bürhanın 5 noktası var. Birinci nokta Meşreplerinde mesleklerinde birbirinden ayrı ve uzak olan bütün ehlakikatın reisleri, zevk ve keşfe istinat ederek icma ile ittifak ile iman edip hükmediyorlar ki, bütün mevcudattaki Hüsnü cemal, bir zatı vacibül vücutta bulunan mukaddes Hüsnü cemal’in gölgesi ve lemeatı ve perdelerin arkasında cilbesidir. İkinci nokta: bütün güzel mahluklar, kafile kafile arkasında durmayarak gelip gidiyorlar, fenaya girip kayboluyorlar. Fakat o ayneler üstünde kendini gösteren ve cilvelenen yüksek ve tebeddül etmez bir güzellik, tecellisinde devam ettiğinden, kat'î bir surette gösterir ki, o güzellikler, o güzellerin malı ve o aynelerin cemali değildir. Belki güneşin cemali şu aatı cereyan eden suyun üzerindeki kabarcıklarda göründüğü gibi sermediği bir cemalin ışıklarıdırlar. Üçüncü nokta: Nurun gelmesi elbette nuraniden ve vücut vermesi herhalde mevcuttan ve ihsan ise gınadan ve sehavet ise servetten ve talim ilimden gelmesi Bedihi olduğu gibi, Hüsün vermek dahi hasenden ve güzelleştirmek güzelden, ve cemal vermek Cemil'den olabilir başka olamaz. İşte bu hakikata binaen iman ederiz ki bu kainattaki görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki bu mütemadiyen değişen ve tazelenen kainat bütün mevcudatı ile aynı darlık dilleriyle o güzelin cemalini tavsif ve tarif eder. Dördüncü nokta. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır ve lafız manaya bakar, ona göre nurlanır ve suret hakikata istinat eder, ondan kıymet alır. Aynen öyle de bu maddi ve cismani olan alemi şehadet dahi bir cesettir, bir lafızdır, bir surettir. Alemi gaybın perdesi arkasındaki esma-i ilahiyeye dayanır, hayatlanır, istinat eder, can alır, ona bakar, güzelleşir. Bütün maddi güzellikler kendi hakikatlarının ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor ve hakikatları ise Esma-i İlahiye'den feyz alırlar ve onların bir nevi gölgeleridir ve bu hakikat Risale-i Nur'da kat'î ispat edilmiştir. Demek bu kainatta bulunan bütün güzelliklerin envaı ve çeşitleri alemi gayb arkasında tecelli eden ve kusurdan mukaddes Maddeden mücerret bir cemalin, esma vasıtasıyla ile cilveleri ve işaretleri ve emaratlarıdır. Fakat nasıl ki vacibil vücudun zatı akdesi başkalara hiçbir cihette benzemez ve sıfatları mümkinatın sıfatlarından hatsiz derece yüksektir. Öyle de onun kutsi cemali, mümkinatın ve mahlukatın hüsünlerine benzemez. Hatsiz derecede daha aliidir. Evet, Koca cennet, bütün hüsnü cemaliyle bir cilvesi bulunan ve bir saat müşahadesi, ehl-i cennete cenneti unutturan bir cemal-i sermedi, elbette nihayeti ve şebihi ve naziri ve misli olamaz. Malumdur ki, her şeyin hüsnü kendine göredir. Hem binler tarzda bulunur ve nevilerin ihtilafı gibi güzellikleri de ayrı ayrıdır. Mesela göz ile hissedilen bir güzellik, kulak ile hissedilen bir hüsün bir olmaması ve akıl ile fehmedilen bir hüsnü akli, ağız ile zevk edilen bir hüsnü taam bir olmadığı gibi, kalp, ruh vesaire zahiri ve batini duyguların istihsan ettikleri ve güzel hissettikleri güzellikler, onların ihtilafı gibi muhteliftir. Mesela, imanın güzelliği ve hakikatin güzelliği ve nurun hüsnü ve çiçeğin hüsnü, ve ruhun cemali ve suretin cemali ve şefkatin güzelliği ve adaletin güzelliği ve merhametin hüsnü ve hikmetin hüsnü ayrı ayrı oldukları gibi, Cemil-i nihayet derecede güzel olan esma-i hüsnasının güzellikleri dahi ayrı ayrı olduğundan, mevcudatta bulunan hüsünler ayrı ayrı düşmüş. Eğer Cemil-i esmasındaki hüsünlerin Mevcudat aynelerinde bir cilvesini müşahede etmek istersen, zeminin yüzünü bir küçük bahçe gibi temaşa edecek bir geniş, hayali göz ile bak ve hem bil ki, Rahmaniyet, Rahimiyet, Hakimiyet, Adiliyet gibi tabirler, Cenabı Hakk'ın hem isim, hem fiil, hem sıfat, hem şe'inlerine işaret ederler. İşte başta insan olarak bütün hayvanatın zaman bir perdeyi gayiptan gelen erzaklarına bak. Rahmaniyyet-i ilahiyenin cemalini gör. Hem bütün yavruların mucizane iaşelerine ve başları üstünde ve annelerinin sinelerinde asılmış tatlı safi ab-kevser gibi iki tulumbacık süte temaşa eyle. Rahimiyyet-i rabbaniyenin cazibedar cemalini gör. Hem bütün kainatı envai ile beraber bir kitabı kebiri hikmet ve öyle bir kitap ki her harfi yüz kelime, her kelimesi yüzer satır, her satırı bin bab, her babı binler küçük kitap hükmüne getiren hakimiyet-i ilahiyenin cemali bi misaline bak gör. Hem kainatı bütün mevcudatı ile mizan altına alan ve bütün ecram-ı ulviye ve süfliye'nin muvazenelerini idame ettiren ve güzelliğin en mühim bir esası olan tenasübü veren ve her şeye en güzel vaziyeti verdiren ve her zihiyata hakkı hayatı verip ihkaka hak eden ve mütecabizleri durduran ve cezalandıran bir adiliyetin haşmetli güzelliğine bak gör hem insanın geçmiş tarihçeyi hayatını buğday tanesi küçüklüğündeki kuvveyi hafızasında ve her nebat ve ağacın gelecek tarihçi hayatı saniyesini çekirdeğinde yazmasına ve her zihayatın muhafazasına lüzumu bulunan âlât ve cihazata, mesela arının kanatçıklarına ve zehirli iğnesine ve dikenli çiçeklerin süngücüklerine ve çekirdeklerin sert kabuklarına bak ve hafiziyet ve hafiziyet-i Rabbaniye'nin letafetli cemalini gör. Hem zemin sofrasında kerimi mutlak olan Rahman Rahim'in misafirlerine rahmet tarafından ihzar edilen hatsiz taamların ayrı ayrı ve güzel kokularına ve muhtelif süslü renklerine ve mütenevvi hoş tatlarına ve her zi hayatın zevk-ı yardım eden cihazlara bak. ikram ve kerimiyet-i rabbaniyenin gayet şirin cemalini ve gayet tatlı güzelliğini gör. Hem Fettah ve Musavvir isimlerinin ticellileriyle, başta insan olarak bütün hayvanatın su katrelerinden açılan pek çok manidar suretlerine ve bahar çiçeklerinin habbe ve zerreciklerinden açtırılan çok cazibedar simalarına bak. Fettahiyet ve Musavviriyet ilahiyenin mucizatlı cemalini gör. İşte bu mezkür misallere kıyasen Esma-i Hüsna'nın her birisinin kendine mahsus öyle kutsi bir cemali var ki bir tek cilvesi, koca bir alemi ve hatsiz bir nev'i güzelleştiriyor. Bir tek çiçekte bir ismin cilve-i cemalini gördüğün gibi, bahar dahi bir çiçektir ve cennet dahi görülmedik bir çiçektir. Baharın tamamına bakabilirsen ve cenneti iman gözüyle görebilirsen bak, gör. Cemali sermediğinin derece-i haşmetini anla. O güzelliğe karşı iman güzelliğiyle ve ubudiyet cemali ile mukabele etsen, çok güzel bir mahluk olursun. Eğer dalâletin hadsiz çirkinliği ile ve isyanın menfur kubhî mukabele edip karşılasan, en çirkin bir mahluk olmakla beraber, bütün güzel mevcudatın manen menfurları olursun. Beşinci nokta. Nasıl ki yüzer hüner ve san'at ve kemal ve cemalleri bulunan bir zat. Her bir hüner kendini teşhir etmek ve her bir güzel sanat kendini takdir ettirmek ve her bir kemal kendini izhar etmek ve her bir cemal kendini göstermek istemesi kaydesince o zat dahi bütün hünerlerini ve sanatlarını ve kemalatını ve gizli güzelliklerini tarif edecek, teşhir edecek, gösterecek olan bir harika sarayı yapmış. Her kim o mucizeli sarayı temaşa etse, Birden ustasının ve sahibinin hünerlerine ve mehasinine ve kemalatına intikal eder ve gözüyle görür gibi inanır, tasdik eder ve der ki: Her cihetle güzel ve hünerli olmayan bir zat, böyle her cihetle güzel bir eserin mastarı, mucidi ve taklitsiz muhteri olamaz. Belki onun manevi hüsünleri ve kemalleri bu saray ile tecessüm etmiş gibidir, hükmeder. Aynen öyle de. Bu kainat denilen meşheri acayip ve sarayı muhteşemin hüsünlerini gören ve aklı çürük ve kalbi bozuk olmayan elbette intikal edecek ki bu saray bir ainedir. Başkasının cemalini ve kemalini göstermek için böyle süslenmiş. Evet, madem bu sarayı alemin başka emsali yok ki güzellikleri ondan iktibas edip taklit edilsin. Elbette ve her halde bunun ustası, kendi zatında ve esmasında kendine layık güzellikleri var ki, kainat ondan iktibas ediyor ve ona göre yapılmış ve onları ifade etmek için bir kitap gibi yazılmış. Üçüncü burhanın üç nüktesi var. Birinci nükte. 32 sözün üçüncü mevkıfında gayet güzel bir tafsil ve kuvvetli hücretlerle beyan edilen bir hakikattır. Tafsilini ona havale ederek, Burada kısa bir işaretle ona bakacağız. Şöyle ki, bu masnuata hususan hayvanat ve nebatata bakıyoruz. Görüyoruz ki, kast ve iradeyi gösteren ve ilim ve hikmeti bildiren daimi bir tezyin, bir süslemek ve tesadüfe hamli imkansız bir tanzim, bir güzelleştirmek hükmediyor. Hem kendi sanatını beğendirmek ve nazarı dikkati celbetmek ve masnuunu ve seyircilerini memnun etmek için her şeyde öyle bir nazik sanat ve ince hikmet ve ali zinet ve şefkatli bir tertip ve tatlı vaziyet görünüyor. Bedahet derecesinde anlaşılır ki kendini iyi bildirmek ve tanıttırmak isteyen perdeyi gay parkasında öyle bir sanatkar var ki her bir sanatıyla çok hünerlerini ve kemalatını teşhir ile kendini sevdirmek ve medh hüsnasını ettirmek ister. Hem zihur mahlukları minnettar ve mesrur ve kendine dost etmek için tesadüfe havalesi imkan haricinde ve umulmadığı yerden leziz nimetlerin her çeşidini onlara ihsan ediyor. Hem derin bir şefkati ve yüksek bir merhameti ihsas eden manevi ve kerimane bir muamele, bir muarefe ve lisan-ı hal ile ve dostane bir mükaleme ve dualarına rahimane bir mukabele görünüyor. Demek bu güneş gibi zahir olan tanıttırmak ve sevdirmek keyfiyeti arkasında müşahede edilen lezzetlendirmek ve nimetlendirmek ikramı ise gayet esaslı bir irade-i şefkat ve gayet kuvvetli bir arzuyu i merhametten ileri geliyor. Ve böyle kuvvetli bir irade-i şefkat ve rahmet ise hiçbir cihette ihtiyacı olmayan bir müstâni mutlakta bulunması elbette ve her halde kendini aynalarda görmek ve göstermek isteyen ve tezahür etmek mahiyetinin muktezası ve tebarruz etmek hakikatının şehni bulunan nihayet kemalde bir cemali bi misal, ve ezeli bir hüsn layezali ve sermedî bir güzellik vardır ki o cemal kendini muhtelif aynalarda görmek ve göstermek için merhamet ve şefkat suretine girmiş. Sonra zîşûr aynalarında inâm ve ihsan vaziyetini almış. Sonra tahabbüb ve taarruf yani kendini tanıttırmak ve bildirmek keyfiyetini takmış. Sonra masnuatı ziynetlendirmek, güzelleştirmek ışığını vermiş. İkinci nükte Nevi insanda, hususan yüksek tabakasında, meslekleri ayrı ayrı hadsiz zatlarda, gayet esaslı bir surette bulunan şedit bir aşk-ı ve kuvvetli bir muhabbet-i Rabbaniye, bilbedahe misilsiz bir cemale işaret belki şehadet eder. Evet böyle bir aşk öyle bir cemale bakar, iktiza eder ve öyle bir muhabbet böyle bir hüsn ister. Belki bütün mevcudatta lisanı hal ve lisanı kal ile edilen umum hamdü senalar o ezeli hüsne bakıyor, gidiyor. Belki Şems-i Tebrizi gibi bir kısım âşıkların nazarında bütün kainatta bulunan umum incizaplar, cezbeler, cazibeler, cazibedar hakikatler Ezelî ve ebedî bir hakikat-ı cazibedara işaretlerdir. Ve ecramı ve mevcudatı Mevlevi misal pervane gibi raks semâa kaldıran cezbederane harekat ve deveran o hakikat-ı cazibedarın cemâli kutsîsinin hükümderane tezahüratı karşısında âşıkane ve vazifedarane bir mukabeledir. Üçüncü nükte bütün ehli tahkikin ile vücut hayrı mahzıdır, nurdur. Adem şer i mahzıdır, zulmettir. Bütün hayırlar, iyilikler, güzellikler, lezzetler tahlil neticesinde vücuttan neş'et ettiklerini ve bütün fenalıklar, şerler, musibetler, elemler, hatta masiyetler ademe râci olduğunu ehli akıl ve ehli kalbin büyükleri ittifak etmişler. Eğer desen Madem bütün güzelliklerin menbaı vücuttur, vücutta küfür ve enaniyet-i nefsiye dahi var. El-Cevab Küfür ise, hakaik imaniyeyi inkar ve nef yolduğundan, ademdir. Enaniyetin vücudu ise, haksız temellük ve aynı darlığını bilmemek ve mevhumu muhakkak bilmekten ileri geldiğinden, vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Madem bütün güzelliklerin menbaı vücuttur, ve bütün çirkinliklerin madeni Ademdir. Elbette vücudun en kuvvetlisi ve en yükseği ve en parlağı ve Ademden en uzağı, vacip bir vücut ve ezeliği ve ebedi bir varlık, en kuvvetli ve en yüksek ve en parlak ve kusurdan en uzak bir cemal ister. Belki öyle bir cemali ifade eder, belki öyle bir cemal olur. Güneşe ihatalı bir ziyanın lüzumu gibi. Vacibül vücud dahi sermediği bir cemal istilzam eder onun ile ışık verir. Elhamdülillahi ala nimetil iman. Rabbena la tu'akhidna in nesina au aghtana. Subhanaka la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. İhtar. Ayete Hasbiye Nuriyenin meratibinden dokuz mertebesi yazılacaktı. Fakat bazı esbaba binaen şimdilik 3 mertebe tehir edildi. Tenbih. Risale-i Nur Kur'an'ın ve Kur'an'dan çıkan bürhani bir tefsir olduğundan Kur'an'ın nükteli, hikmetli, lüzumlu, usandırmayan tekraratı gibi onun da lüzumlu, hikmetli, belki zaruri ve maslahatlı tekraratı vardır. Hem Risale-i Nur zevk ve şevk ile dillerde usandırmayan daima tekrar edilen kelime-i tevhidin delilleri olmasından, zaruri tekraratı kusur değil, usandırmaz ve usandırmamalı.